Şem suresi, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, an dolsun güneşe ve onun aydınlığına, ışık almakta ona tabi olduğu zaman aya, ona parlaklık verdiği zaman gündüze, onu örtüp büründüğü zaman geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyene,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 Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nevbetine dikkat edin demişti. Fakat onu tekzip ettiler. Derken o deveyi boğazladılar. Bundan dolayı Rablerinin azabı da onları günahları sebebiyle örtüverdi. Öyle ki hepsini bir yaptı, helak etti. Bunun sonundan hiçbir vecih ile korkmayarak...